İnşallah sohbetimizin konusu İslam'da aile ve bu ailenin bozulmasına sebep olan bir takım unsurlar hakkında olacak. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Ya ey Yuhanna su, inna kalaqnaakum min zeker ve untha." وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizleri bir erkekten ve dişiden yarattık. Ve sizleri kabileler Kavimler olarak yarattık. Birbirlerinizi tanımanız için, birbirlerinizi anlamanız, bilmeniz, tanışmanız için, birbirinizden ayırt edilmeniz için sizleri kabileler, kavimler olarak yarattık. Muhakkak ki اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ Sizin Allah katında en yüksek olan ferdiniz, Allah katında en yüce olan toplumunuz, bilin ki Allah'ın haramlarından sakınanlardır. Allah'ın azabından hakkıyla korkanlardır. takvaya erenlerdir. Bu şekilde buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yine Yüce Rabbimiz eşlerin yaratılması, karşılıklı insanların bir erkek ve dişiden yaratılmasını kendisinin ayetlerinden, delillerinden görüyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا O'nun ayetlerinden varlığının, birliğinin, azametinin delillerinden biri de sizin eşlerinizi yaratmasıdır. Sizin cinsinizden sizin eşlerinizi yaratmasıdır. Ne yapmak için? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Eşlerinizde sükunet, huzur bulmanız için. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّهُ sizin aranıza da bir ilgi sevgi, muhabbet aşk koymuştur. Bu da onun ayetlerindendir, delillerindendir. Ve rahme birbirinize karşı şefkat, merhamet duymanızı Allah sağlamıştır. Bu duyguyu kalbinizde yaratan yüce Allah'tır. Onun sizin kendi aranızda ilgili, muhabbetli, sevgili, saygılı ve birbirinize muhabbetli olmanız, Onun yaratmasıdır, Onun delillerindendir, Onun ayetlerindendir, Onun yüceliğini, varlığını, birliğini, azametini gösterir. Bunlar da düşünen kavimler için ibretler vardır. İn Nefi Dalikel Ayaat işte bunlarda çok büyük deliller, ayetler var. Düşünen insanlar için ibretler var. لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُوا Düşünen bir kavim için, akleden insanlar için bunları düşünmekte çok büyük ibretler var. Çok büyük dersler var. Bunların varlığı Allah'ın birliğine delalet eden Delillerdendir, unsurlardandır değerli kardeşlerim. Şimdi bu ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz bizi ve bizim eşimizi onda suhunet, huzur bulmamız için bir nimet olarak var ettiğini söylüyor. Yani erkek dişinin nimetidir. Dişi de erkeğin nimetidir. Bunlar birbirlerine ilgilidirler, muhabbetlidirler birbirlerini severler birbirlerine karşı merhametlidirler bu şekilde aileler toplumlar oluşmakta bu müsait ortamda çocuklar yetişmekte ve bu şekilde medeniyetler ülkeler tesis edilmektedir değerli kardeşlerim bu ilgi, muhabbet merhamet, anlayış saygı, sevgi olmasaydı İnsanlar aile olamazdı. İnsanlar çocuk büyütemezdi. İnsanlar toplum, toplumu tesis edemezlerdi. Medeniyet kuramazlardı. Ülkeleri tesis edemezlerdi. Devletleri tesis edemezlerdi. Medeniyetleri tesis edemezlerdi. Hiçbir iş yapamazlardı. Çocuğumuzun ağlayışı, ve bize vermiş olduğu sıkıntılar karşısında bizim hala onu sevmemiz, ona muhabbette bulunmamız, ona rahmette bulunmamız, ona karşı şefkatli olmamız Allah'ın yaratmasından başka bir şey değildir. Bu duyguları, bu fıtri kodları Allah var etmiştir, Allah yaratmıştır değerli müminler. Allah bunları kalbimize nakşetmemiş olsaydı bizden merhamet beklenmezdi, bizden saygı sevgide bulunmamız beklenmezdi, bizden çocuklarımızı yetiştirmemiz beklenemezdi, onlarla ilgilenmemiz her türlü zorluğa rağmen onlara katlanmamız bizden beklenemezdi değerli kardeşlerim. O yüzden bunların hepsi bir ayettir. Annenin çocuğuna olan şefkati bir ayettir, bir delildir. Ve bu ayeti var eden, onun yüreğinde bunu nakşeden, yüce Allah'tır. Onun var etmesidir her şey. İşte bu nimetler, bir gün bizden bunların hesabı sorulacaktır. Bakınız, Yüce Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle ifade ediyor. Diyor ki Ya eyyuhennâs Ya eyyuhennâs uttekû rabbekum Ey insanlar Rabbinizden sizi yaratan, var eden, rızıklandıran Rabbinizden sakının, korkun O'nun emirlerine muhalefet etmekten çekinin. Ellezî khalaqakum min nefsiv vâhideh O ki sizi tek bir nefisten yaratmıştır. Tek bir nefisten yaratmıştır. Tek bir nefis, tek bir can, tek bir ruh, ondan var etmiştir. وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَ Daha sonra da yaratmış olduğu o tek nefisten, onun eşini yaratmıştır. Onun eşini yaratmıştır. Yani ilk yaratılan insan Hazreti Adem. Evet. Hazreti Adem'in nefsinden benzerinden onun eşi Havva annemiz yaratılmıştır. Bir nimet olarak, karşılıklı olarak. Adem'e bir nimet olsun diye Havva. Havva'ya bir nimet olsun diye Adem. Yaratılmış Adem ile Havva arasına ülfet sevgi, ilgi, muhabbet konmuştur. Bunu da Allah yapmıştır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Ve be'the minhuma rijalan kesire. İşte Havva'dan ve Adem'den birçok insanlar, birçok erkekler var etmiştir. Onların zürriyetinden Onların neslinden birçok erkekler Var etmiştir Ve Yine birçok kadınlar var etmiştir Dünyaya baktığımız zaman Yaklaşık olarak yarısı erkek Yarısı kadındır İşte bu da Allah'ın ayetlerindendir Allah'ın ayetlerindendir Yani her erkek Bir kadınla Eş olacak, yuva kuracak Aile olacak diye bunlar yapılmıştır kadınların oranı yüzde bir oranında fazladır olur ki bazı erkekler bazı sebeplerden dolayı iki evlenir. hepsi bir programa bina edilerek yapılmıştır bunlar Allah'ın ayetleridir Allah'ın nimetleridir bilmemiz, şükretmemiz, ibret almamız ders almamız için Allah'ın yaratışıdır Yaratmasıdır İşte her ikisinden Hz. Adem ve Hz. Havva'dan Allah birçok erkek Birçok kadın Yeryüzünde yaratmıştır Vette kullâh Vette kullâh Vette kullâh Ellezî tesâelûne Bihî vel erham Allah'tan korkun O ki Siz Ondan istersiniz her nimeti, ondan size bahşetmesini dilersiniz, ona yalvarırsınız, ondan istersiniz, ondan dilekte bulursunuz. Ama bunu yaparken, kendi aranızda bir şey istemiş olsanız bile, bir arkadaşınızdan, bir eşinizden, dostunuzdan bir şey istemiş olsanız bile, Allah'ın adını anarak istersiniz dersiniz ki Allah rızası için bana şu iyiliği yap dersiniz o da der ki sen ki Allah'ın adını andın Allah'ı aracı koydun ben de bu iyiliği sana yapacağım der Allah rızası için insanlar birbirinden iyilik isterler Allah'ı aracı koyarlar onun rızasını aracı yaparlar Evet, bu olmadığı zaman, değerli kardeşlerim, bu olmadığı zaman genellikle istekleriniz olmaz. Adam der ki, ben sana niye iyilik yapacağım? Sen cevaben dersin ki, Allah rızası için yapacaksın. Allah rızasını mı kazanacağım ben bu iyiliği yaparsam? Evet, öyleyse ben Allah'ın rızasına talibim. Bu iyiliği sana yapayım. Allah da bana mükafat verecektir duygusu, inancı içerisinde bu iyiliği size takdim eder, yapar. Aksi takdirde yapmaz değerli kardeşlerim. Evet, yine kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayetsizliklerinde riayetsizlik riayetsizlik etmekten de Sakının. Ya ne demek bu? Allah'ın adını ara anarak birbirinizden yardımda yardım talebinde bulunduğunuz ve Allah'ın emriyle birbirinize rahim bağıyla bağlı olduğunuz Allah'a itaat edin. Allah'ın varlığını, birliğini hiçbir zaman unutmayın. Onun yüceliğini, azametini hiçbir zaman gönlünüzden kaybetmeyin. Ona şükretmekten hiçbir zaman geri durmayın. Asla ona nankörlük etmeyin. Varlığınızın, yediğinizin, içtiğinizin yegane sebebi Allah olduğunu bilin. Her an ona şükredin. Evet, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Bu nimetleri kullandığınız halde, bu nimetler içerisinde yüzdüğünüz halde, Allah'a nankörlük ederseniz, şükretmezseniz, bilin ki Allah bu yaptıklarınızı bilir, Allah sürekli olarak, her saniye, her salise, sizi kontrol altında bulunduruyor, sizi izliyor, sizi izliyor, Size sizi murakabe altında bulunduruyor. Bir anınız dahi, nerede olursanız olun, hiçbir anınız Allah'a gizli değildir. Hiçbir lahzanız Allah'a gizli değildir. Hiçbir niyetiniz Allah'a gizli değildir. Hiçbir sözünüz Allah'a gizli değildir. Hepsi aşikardır. Hepsi izlenmektedir. Hepsi bilinmektedir. Hepsi kontrol edilmektedir. Hepsi murakabe altındadır gözünüzün kirpiğinin veya göz kapağınızın inip kalkması çok kısa bir mesafede bir refleks olarak bunu yaparız ama bu bile Allah'ın bilgisi dahilindedir. Allah'ın kontrolü dahilindedir. Hiçbir şey Allah'a gaip değildir. Allah'a yabancı değildir. Her şeyi Allah bilir. Ve Allah yaratmış olduğu kulları murakabe altında bulundurmaktadır. Bunu da sürekli olarak bizlere Kur'an'da ifade etmektedir değerli müminler. Şimdi geldik evlenme konusuna. Bakınız yüce Rabbimizin bu konudaki emri. "Ve nikahul eyama minkum ve's salihin min وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءُ يُغْنِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Elverişli ol olmak ne demek? Yani Hane sahibi olacak, akla sahip, idrake sahip, akıl var, bulu uçağına ermiş, rızkını arayabiliyor, talep edebiliyor. Mesuliyet alabilecek yaşta, mesuliyet alabilecek kıvamda Allah'ını, kitabını, peygamberini tanıyor. Bu tür bekarları evlendirin. Yoksa aklı ermeyen, bunu uçağına ermemiş, akletmiyor, sorumluluk almıyor, bilinçsiz bir şekilde yaşıyor, ne kazanacağını, nerede harcayacağını bilmiyor, nerede akşam, orada sabah, rastgele yaşıyor. Hiçbir sorumluluk almıyor. Hiçbir sorumluluk almıyor. Bu insan elli yaşında da olsa evlendirilmez. Niye? Çünkü bu toplum başına dert olur. Hanımına bakmaz, çocuğu olur çocuğuna bakmaz, ilgilenmez. Haydut gibi gezer sağda solda, ahraz gibi gezer. Bu insan evlenirse toplumun başına bela olur. O yüzden allah Teala diyor ki, akıllı olanları, buluçağına erenleri, sorumluluk alanları, adam gibi adam olanları evlendirin. Evlendirin. Eğer onlar fakirseler, Ondan korkmayın, fakirliğinden korkmayın. Allah onlara kendi zenginliğinden, fazlından ikram edecek. Onları zenginleştirecektir. Fakir diye evlendirmemek gibi bir durum içerisinde olmayın. Allah onların rızkını verecektir. Ancak onlar çalışsınlar, çabalasınlar, sebep olsunlar. Bu rız rızıklarını arasınlar. Adam evde yatıyor, iş yok diyor, aş yok diyor, efendim evlenemiyorum diyor. E sen yatarsan tabii ki olmaz o işler. Çalışacaksın iş beğenmiyorsun İşe gitmiyorsun Efendim ben masa iş istiyorum Rahat iş istiyorum diyorsun olmuyor Çalışacaksın Peygamber ki Çalışmıştır Maaşı falan yoktu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Çalıştı çabaladı Müslümanlarla beraber hendek Savaşında hendek kazdı Açlıktan karnına taş bağladı değil mi Öyleyse çalışmadan olmuyor bu işler Çalışmak lazım Sebep olmak lazım değerli kardeşlerim. İnşallah başka bir zaman da sohbetimizi devam edeceğiz. Ezan okundu. Tabi geç başladık. cemaatimiz biraz azdı geldiğimizde. Ee, anlatacağımız tabi çok konular var. Boşanmalar neden oluyor? Yani ama kısaca söyleyeyim. Gerçekten değerli kardeşlerim, ülkemizde her geçen yıl boşanmalar artıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun tek sebebi var. Bir sürü sebep var da ben tek sebep olarak söyleyeyim vaktimiz olmadığı için. insanlar Allah'tan korksalar, Allah'ın hududuna göre yaşasalar bu sıkıntılar olmayacak. Maalesef bunlar olmuyor. Bunlar olmuyor. Hanım hanımlığını bilmiyor. Erkek erkekliğini bilmiyor. Karı karılığını bilmiyor. Koca kocalığını bilmiyor. Karı evde reis olmaya çalışıyor. Koca bilmem ediyor aldatıyor, şu oluyor, bu oluyor Ev, evliliklerde gerçekten büyük oranlarda boşanmalar meydana geliyor. Allah'ın emrine uymuş olsak değerli kardeşlerim bir tane boşanma olmaz. Niye olsun boşanma? Herkes görevini bilse, herkes sınırını, haddini, hududunu bilse bu olur mu? Herkes Allah'ın şeratına göre adımını atsa bu olur mu? Evdeki didişmeler, kavgalar niçin oluyor? Hep bakıyorsunuz bir sebebi var. Nedir? Biri birinin hakkına, hukukuna riayet etmiyor. Kimse görevini doğru düzgün yapmıyor. Kavgaya, bilmem şuna buna sebep oluyor. Bir de asrımızın hastalığı gençlerimiz maalesef evlenmeden önce geziyorlar, tozuyorlar. Nikahlanmadan önce evliliğin bütün nimetlerini yaşıyorlar, tadıyorlar. Evlenince hiçbir şey kalmıyor. Evlilikten ne bekliyorsun sen? Zaten yaşadın, gezdin, tozdun, yattın, kalktın. Hadi evlendik. E, ne kazandın? E, zaten evlenmeden önce her şeyi yaptın. Bir manası kalmadı. O zaman diyor ki, ha, evlendik. Zaten bekarken, efendim, gezerken, tozarken hiçbir sıkıntı yoktu. Şimdi evlendik. Çocuklar olacak, onların mesuliyeti var. E hanım, evlenmeden önce çok iyi davranıyordu. Şimdi biraz daha evlendiği işi garantiye aldı, kötü davranıyor. Hadi bakalım. İki ay içinde oluyor. Evet. Maalesef. Evet. Değerli kardeşlerim. Vaktinizi aldım. Bir iki dakika. Ama bunları da bilmek lazım. İtiraz ediyor değerli cemaatimiz. Tabi haklıdır. Allah'a bize razı olsun. Allah ailelerimize huzur nasip eylesin. Yuvalarımızı bozmasın, yuvalarımıza sevgi, saygı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil El-Fatiha.